Haftanın ilk gününden günaydın. Güne Fatime Çetres'in kampanyası ile başlıyoruz. Moda Nisa firmasına hitaben kampanyasını başlatan Çetres'e kulak verelim. Müslüman bayanlara yapılan seksi yıkıştırması için zan altında bırakılan bütün Müslüman bayanlardan özür dilemelisiniz. Günümüzde sayısı artan tesettür kıyafeti tasarlayan ve pazarlayan firmalar bu kıyafetlerle ve söylemleriyle Müslüman bayanları zan altında bırakıyor. Moda Nisa firması yönetim kurulu başkanı Kerim Türe geçen günlerde yaptığı açıklamada Müslüman bayanların da dekolte olmadan seçilen ürünlerle seksi olabileceğini öne sürdü. Yapılan açıklama alışveriş yapan bütün tesettürlü bayanları zan altında bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda İslamiyetin dokusuna zarar veriyor. Firma bir düzeltme yapıp bu iddiamın editör tarafından bu başlıkla toplandığını belirtmiştir. Bu kabul edilebilir bir açıklama değildir. Editör neye dayanarak bu ithamı bizlere yakıştırabilir? Yetkililerden derhal bu yanlışın düzeltilmesini ve bütün Müslüman hanımlardan özür dilenmesini istiyoruz, diyor Çetres kampanyasında. Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü'ne hitaben başlatılan bir kampanyayla devam ediyoruz. Söz Ezgi Altun'un. Yok, bu seneki üniversite kayıtlarını normalden farklı olarak Ağustos'un ilk haftasına alınca, Sabancı Üniversitesi Rektörü İstanbul dışından gelen öğrencileri düşünerek, hazırlık atlamak için yapılan ELAE -E, yani İngilizce Yeterlik Sınavının kayıt için geldikleri hafta yapılmasını uygun görmüş. Bu düşünceli karardan ötürü rektörlüğe teşekkür ederiz. Ancak üniversitenin sitesinde de yazdığı gibi normalde Eylül ayının başında olan bu hazırlık atlama sınavının tercihlerin açıklanmasının hemen ardından yapılmış olması sınava hazırlanmamızı olanaksız hale getirmiştir. Bu sebeple SU rektörlüğünden İngilizce Yeterlik Sınavının Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasından önce her zaman olduğu gibi Eylül ayının başında yapılması kararını almalarını talep ediyoruz. Hayvan Hakları için başlatılan bir kampanyada sıra. Tuğçe Durak, Metro Turizm, Kamil Koç, Varan Turizm, Ulusoy Turizm ve Nilüfer Turizm gibi birçok otobüs firmasına sesleniyor kampanyasında ve ekliyor. Aynı uçaklardaki gibi otobüs yolcu kabinlerinde de kilo sınırı konularak uyutulmadan kafes içinde Evcil hayvan taşınabilmeli. Uyutularak bagaja konulması zorunlu, insanlık dışı ve sağlıklı değil. Karayolu taşıma yönetmeliğinin 40. maddesinin 6. bendinde özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınılabilir. Taşıtın içinde yolcularla birlikte canlı hayvan taşınamaz. Gerekli hallerde yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel seferler ve servisler düzenlenebilir maddesi yer almaktadır. Bu madde dahi tartışmalara açıkken kimi otobüs firmaları durumu daha da zorlaştırmakta ve keyfi olarak ya hayvan almamakta ya da evcil hayvanın karnesi olmasını hatta sakinleştirici kullanılmasını şart koşmakta. Söz konusu durum hayvan sahibi müşterileri çok ciddi sıkıntıya sokuyor. Keyfi olarak hayvanlara sakinleştirici verilmesi asla kabul edilebilir bir durum olmadığı gibi hayvanın ölmesi durumunda da sorumluluk hayvan sahibine yüklenmekte, hayvan sahipleri ciddi bir vicdani yükle baş başa bırakılmakta. Bagajda giden bir hayvanın havlaması ya da miyavlamasının otobüsteki diğer yolcuları rahatsız edebileceği ihtimalinden hareketle yapılan bu uygulamalar bir hayvan sahiplerini çileden çıkarmaktır. Unutulmaması gereken şudur ki otobüslerde hayvana gelene kadar yolcuları rahatsız edebilecek pek çok unsur mevcuttur. Ağlayan bir çocuk sesinin, horlayan bir yaşlının, sesli konuşan bir müşterinin bagajdaki hayvana kıyasla müşterileri çok daha fazla rahatsız edebileceği aşikardır. Konu sağlıksa insandan insana hastalık geçme olasılığının hayvandan insana hastalık geçme olasılığından çok daha yüksek olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla onların hayvan olması dışında mantıklı bir gerekçe bulunmamakta. Fakat unutulan şudur, onlar hayvansa da sahipleri insandır ve diğer müşteriler kadar hak sahipleridir. Olması gereken büyük ırkların ve araba yolculuğuna alışık olmayanların taşıma çantasında bagajda, kuş ve arabada yolculuğa alışık hayvanların ise hayvan sahipleriyle birlikte gitmeleridir. Konuyla ilgili olarak otobüs firmalarının bilgilendirilmesini, keyfi uygulamalara son verilmesini ve karayolu taşıma yönetmeliğinin ilgili maddelerinin hayvan refahı ve hayvan sahibi müşterilerinin memnuniyeti de göz önünde alınarak yeniden düzenlenmesini emir ve müsaadelerinize arz ederim diyor Durak Change kampanyasında. Sıradaki kampanyayı Kemal Kale TRT'ye hitaben başlatmış. Kale, Erevizyon için ulusal final düzenlenmesini talep ediyor ve ekliyor. Merhaba Erevizyon severler. Biliyorsunuz yıllardır adaylarımız TRT tarafından belirleniyor. Bu durum bazen derece getirse de çoğu zaman yenilgileri oluşturuyor. Erevizyon'un en başarılı ülkelerinden biri olan İsveç'in düzenlediği Melodi Festival Land tarzında bir ulusal final düzenlenmesini istiyoruz. Böylece halk hem istediği kişiyi sahnede görecek hem de TRT'nin omuzundan yük kalkacak. İstanbul 2017 için durma kampanyamıza destek var. Bugünün son kampanyası Boğaziçi Rektörlüğü'ne sesleniyor ve kampanyanın sahibi Pelin Sarsan üniversitedeki güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyor. 8 Ağustos tarihinde Boğaziçi Üniversitesi birinci kız yurduna sabaha karşı bir yabancı yangın merdivenlerini kullanarak girmiş ve bazı öğrencileri tehdit etmiş, bir öğrenciye jiletle saldırıda bulunmuş ardından kaçmıştı. Olay üzerine üniversite şu açıklamayı yaptı. Sevgili öğrenciler, 8 Ağustos 2015 Cumartesi günü sabaha karşı birinci kız yurduna bir erkek yangın merdivenini kullanıp pencereyi zorlayarak girmiş ve yurtta kalan kadın öğrencilerimize saldırı girişiminde bulunmuştur. Alarmın çalması üzerine güvenlik görevlimiz derhem de müdahale etmiştir. Ancak bu esnada saldırgan bir öğrencimizi hafif bir şekilde yaralamış ve diğer bazı öğrencilerimizi korkutmuştur. Bu olay karşısında duyduğumuz derin üzüntüyü geçmiş olduğumuz dileklerimizle birlikte sizinle paylaşmak istiyoruz. Yaralı öğrencimiz tedavisinin hastanede ayakta yapılmasının ardından emniyet birimleri tarafından ifadesi alındı. Üniversitenin davet ettiği güvenlik mensupları olay mahallinde tespitlerini yaparak resmi soruşturma başlatmıştır. Olayın mağduru olan yurt sakini öğrencilerimizle gün içinde toplantı yapılacaktır. Görevli psikiyatristimiz de gün boyu görüşmeleri açık olacak ve onlarla bir araya gelecektir. Ayrıca birinci kız yurdunda kalan öğrencilerimizin bugünkü sınavları ile ilgili gerekli düzenleme yaz okul tarafından yapılmaktadır. Hepimize tekrar geçmiş olsun diyor üniversite. Biz ise bu açıklamanın yetersiz olduğunu ve hafifletici ifadelerle dolu olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir olayın Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak can güvenliğimizi ciddi şekilde tehlikeye attığını ve rektörlüğün bu zamana kadar gerekli önlemleri almadığına inanmaktayız. Üniversitemiz güvenlik ihlalleri yüzünden daha önce de birçok kez hırsızlıklara ve okulumuzla ilişkisi bulunmayan kişiler tarafından şiddet içeren olaylara sahne olmuştur. Üniversitemizin hiçbir kampüsünde düzenli kimlik kontrolleri yapılmamaktı. Birinci kız yurdunda meydana gelen bu saldırının ardından güvenlik kontrollerinin düzenli bir şekilde tüm kampüs girişlerinde yapılması için daha fazla öğrencinin veya okul personelinin zarar görmesini beklememeliyiz.